Giriş. Bir kısım insanlar dine inandıkları ve neredeyse hemen her gün Kur'an'ı okudukları halde Kur'an'da yer alan ayetlerin bazılarını rahatlıkla göz ardı edebilmektedirler. Kimileri bu hataya bilinçsizce düşerken, kimileri de bu hükümleri kendi ürettikleri Kur'an'a uygun olmayan bir mantığın etkisiyle bile bile önemsememektedirler. Tüm bunları yaparken Kur'an hükümlerini bile bile göz ardı etmenin, Allah katında kendilerine nasıl bir sorumluluk yükleyeceğini ve kendilerine Allah'ın rızasından, Nasıl uzaklaştıracağını ise hiç düşünmemektedirler. Oysa ki Kur'an ayetlerinde Allah'ın hükümlerine dikkate almayan kimselerin ahirette azapla karşılaşabilecekleri önemli hatırlatılan bir konudur. Bu çarpık zihniyete sahip olan kimseler Kur'an ahlakına uygun olmayan bir mantığa dayanarak Allah'ın hükümleri arasında kendi akıllarınca bir önem ve öncelik sıralaması yapmışlardır. Hatta kimi hükümleri de tamamen hayatlarından çıkararak bir kenara bırakmışlardır. Bu çarpık din anlayışı yüzyılların birikimi olan batıl bir anlayış şeklinde nesilden nesile aktarılarak günümüze dek ulaşmıştır. Bu yaygın batıl anlayışa göre öncelikle görülen hükümler ihmal edilince vicdani bir rahatsızlık duyulabilir. Ancak Kur'an'da yer almasına rağmen aynı derecede önem verilmeyen emir ve yasaklar ihmal edilince kişi hiçbir rahatsızlık hissetmez. Kur'an'da farz olduğu açıkça bildirilen birçok konu yaparsan sevaptır yapmazsan da bir şey olmaz gibi son derece yanlış bir mantıkla değerlendirilir. Sakınılması gereken yasaklar ise Allah affeder mantığıyla rahatlıkla çiğnenir. Oysa Kur'an'ın hiçbir ayetinde böyle bir ölçüden bahsedilmemektedir. Günde beş vakit kılınan namaz, oruç gibi ibadetler nasıl Allah'ın kesin emrileri ise, Kur'an'da bildirilen diğer emir ve yasaklar da aynı şekilde tüm müminlerin uymaları gereken kesin hükümlerdir. Bu konuyu şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir kimse toplumun ahlaki baskısının da etkisiyle zina veya hırsızlık gibi Kur'an'da yasaklanan tavırlardan sakınıyor olabilir. Ancak bu kişi vicdanı rahat bir şekilde başkaları hakkında dedikodu yapabiliyor, müminlere iftira atabiliyor, yapmayacağı bir şeyi söylüyor, Allah'ın ayetlerini inkar eden insanlarla dostluk kurabiliyorsa ya da ihtiyacından arta kalanı infak etmiyor, Kur'an'da bildirilen vakitlerde Allah'ı tesbih edip hamd etmiyor, bu ve benzeri emirlere uyup Kur'an'da tarif edilen yasaklardan... Tavırlardan sakınmayı kendince önemsiz görüyorsa bu kimsenin Kur'an'da anlatılan İslam dinini ve mümin karakterini tam olarak yaşadığı söylenemez. Bu kişi her ne kadar Müslüman olduğunu söylese de aslında toplumun çeşitli örf ve adetlerinden derlenmiş, arasına biraz da İslami kavramlar katılmış, batıl bir anlayışa tabidir. Bu kimselerin düştükleri en büyük hata ise Kur'an'da bildirilen hükümlerden birkaçını yerine getiriyor olmalarından dolayı kendilerini yeterli görmeleridir yanlış bir zihniyete sahip olabileceklerine ihtimal dahi vermedikleri için gerçek Müslümanlardan oldukları konusunda kendilerinden son derece emindirler. Elbette ki Allah katında Rabbimizin rızası hedeflenerek yapılan her bir ibadetin karşılığı vardır. Ancak göz ardı edilerek bir kenara bırakılanların da büyük sorumluluğu vardır. Namazını kılan, orucunu tutan bir kimse eğer tüm bunları samimiyetle yapıyor ise Allah'ın izniyle ahirette yaptıklarının karşılığını alacaktır. Ama bilgisizlik ya da cahillik söz konusu olmadığı halde, Kur'an'daki diğer hükümleri bile bile önemsemiyor ve yerine getirmiyorsa, bu durumda yaptığı ibadetlerin de boşa gitme ihtimali olabilir. İşte bu nedenledir ki tüm müminler, Kur'an ayetleriyle bu tehlikeye karşı uyarılmış ve atalarından kalan batıl anlayışlarla şekillenen ve cahilce yorumlara dayanan bu çarpık anlayışı terk etmeye davet edilmişlerdir. Ancak Kur'an'da, Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denilse onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye geleneğe uyarız derler. Peki atalarının aklı bir şeye ermez ve doğru yolu da bulmamış idiyseler, ayetiyle de bildirildiği gibi kimi insanlar bu konuda uyarıldıkları ve doğru kendilerine gösterildiği halde yine de yaşadıkları bu batıl anlayışta ısrarcı davranabilmektedirler. İşte bizim bu kitap ile göz ardı edilen Kur'an hükümleri konusuna değinmekteki amacımız da İçerisinde bulunduğumuz bu durumu fark etmemiş, ahiretteki karşılığını düşünmemiş, bilinçli ya da bilinçsizce bu yalnız zihniyete sahip olan tüm insanlara Kur'an'ın tüm hükümlerini bir kez daha hatırlatarak onları gerçek İslam dinini eksiksizce yaşamaya davet etmektir. Çünkü insanların Kur'an'dan bir bütün olarak sorumlu oldukları ayetlerde bildirilmiştir. Kendini gündelik hayatın akışına kaptırarak Kur'an'ın yüzlerce ayetini terk eden, İslam'ı yalnızca beş vakit namaz kılmak ve oruç tutmaktan ibaret gören bir kişi ahirette, benim bu ayetlerden haberim yoktu diyemez. Yaşamı boyunca Kur'an'da emredilen konuları öğrenmemiş olmasına ya da bunları bildiği halde göz ardı etmesine hiçbir mazeret gösteremez. Böyle bir kişinin durumu ayette "Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Yoksa siz kitabın bir bölümüne inanıp da bir bölümünü inkar mı ediyorsunuz? Artık sizden böyle yapanların dünya hayatındaki cezası aşağılık olmaktan başka değildir. Kıyamet gününde azabın en şiddetli olanına uğratılacaklardır. Allah, yaptıklarınızdan gafil değildir. İfadesinde hitap edilen kişilerin durumundan farklı olmayabilir. İşte bu nedenle ilerleyen sayfalarda toplumun genelinde sıkça göz ardı edilen Kur'an hükümlerinden bir bölümünü ele alacak ve böylece inananları Kur'an'ın tüm ayetleriyle yaşamaya ve ayetlerde bahsedilen bu zorlu azaptan sakınmaya çağıracağız.